Sevgili Hayal Tacirleri, yeni bir programla daha karşınızdayız. Ben Zeynep Özler. Bir seçim dönemini daha geride bıraktık. 12 Haziran seçimlerini arkamızda bırakmışken artık önümüze bakma zamanı. Bir süredir seçim nedeniyle ötelenen ve e, hayata geçirilmeyen aslında reformlara hız vermenin de zamanı. Türkiye-AB ilişkilerinden de Büyük açısından da büyük önem taşıyor bu durum. Şimdi seçim sonuçlarına yönelik Brüksel'den ne gibi mesaj var Avrupa ülkelerinden ne gibi mesajlar var derken aslında ilk tebriğin İran'dan geldiğini görüyorum ben yabancı lider olarak Mahmut Ahmedi Necat. Erdoğan'ın e, partisinin e, seçim zaferini kutlayan ilk isim oluyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ise ortak bir mektup gönderiyorlar Sayın Erdoğan'a. Gelecek dönemin diyalog ve uzlaşmayla yeni hazırlanması için fırsat yarattığını belirterek reformların ilerletilmesi çağrısında bulunuyorlar mektupta ve e, Avrupalı yetkililer e, Sayın Erdoğan'ı ilk fırsatta Brüksel'de görmek istediklerini belirterek açık bir e, davet çağrısında da bulunuyorlar. E, Almanya'ya baktığımızda aslında Avrupa'daki dini bayram nedeniyle seçim sonuçları Avrupa basınında hemen yer bulmadı. Ancak e, Almanya'da tabii ki e, Angela Merkel'den bir mesaj vardı. Özellikle ekonomik gelişmelerin hükümetin başarısı olduğunu vurgulayan bir mesaj ve seçim sonrasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bir adım daha yaklaştığı vurgulanıyordu Alman basınında. Dikkatimi çeken bir diğer yazı ise İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'a ait Times gazetesinde çıkan bir yazı, farklı bir bakış açısıyla seçimlerden mağlup çıkanın AB olduğunu. ...söylüyor... ...yaklaşımında Stroh aslında şunu demeye çalışıyor... Avrupalı yetkililer, Avrupalılar bir süredir Türkiye'ye sırtını döndü diyor. Böylelikle Orta Doğu'daki en güçlü, zengin ve demokratik ülkeye sırt çevirerek hata yaptılar. Belki de bu sürecin sonunda bunun telafi edilmesi gerekecek diyor. Aslında seçim sonrasında Türkiye içindeki tartışmalara baktığımızda herkes bir şekilde kazandığını savunmuştu. Jack Straub'un yazısı bu açıdan enteresan. Kendisi de mağlup çıkanın AB olduğunu söylüyor bir tek. Böylelikle bundan sonra da AB liderlerine Türkiye'yi kucaklama çağrısında bulunuyor. İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw. Şimdi Avrupa'daki yansımalar çok kısaca böyle aslında ama birazdan bir telefon bağlantımız olacak. Milliyet Gazetesi'nin Brüksel temsilcisine bağlanacağız ve esas Brüksel'deki havayı seçim sonuçlarının Brüksel koridorlarında nasıl yorumlandığına dair izlenimlerini alacağız. Fakat telefon bağlantımızı gerçekleştirmeden önce bir de Hırvatistan'ın durumuna ben çok kısaca değinmek istiyorum. Aslında Avrupa Komisyonu Hırvatistan'ın üyeliğine aslında nihai tarihine ilişkin yeşil ışık yaktı. Bu doğrultuda 1 Temmuz 2013'te Hırvatistan Birliği 28. üye olarak katılacak. Buradan aslında Hırvat kardeşlerimizi tebrik etmek gerekiyor. Çünkü aynı gün müzakerelere başlamıştık. Hırvat hükümeti aslında Hırvat hükümetinin performansı Avrupa Komisyonu tarafından Övülüyor. Sadece hükümet değil, e, kamuoyunun da ilgisi, desteği sürecin bu denli hızlı yürümesinde büyük e, etken olmuş. Sayın e, Güven Özalp'e bu konuyu da e, sormak istiyorum. Öncelikle kısa bir müzik molası ardından telefon bağlantımızı kuracağız. Oh, have mercy. Why have it through this nose? Why not go on this for my brain? Why Oh, why not? It's going me insane. Why heat? Oh, why heat? It tickles me down to my toes. Why Oh, why not? I sit down goodness this nose. Do it. White light. I, I truly do love. Watch that stuff trip itself in. that side, watch that side Don't you know it's gonna be dead and bright white light Bad foxy mama watch walk down the street white light Come upside your head gonna be dead on your street White light White light move me, minute, my friend White light White light gon' make you go on, going insane White Oh, I hate it, tickle me now, goodness knows light, light. Oh, white light is up my eyes light, light. Don't you know it fills me up with surprise light, light. Oh, white heat tickled me down to my toes light, light. Oh, white light, I tell you now, goodness knows the work is Watch this beat it's gonna go and make it week for oh, the mother, everybody's gonna go kill their mother White people This comes, this comes, everybody cares, gonna make me run, to it Evet, hayal tacirleri kaldığı yerden devam ediyor. Telefon bağlantımız kurulmuş. Telefon hattının öbür ucunda 1998'den bu yana Milliyet'in Brüksel temsilcisi olarak görev yapan Güven Özerf var. Hoş geldiniz Güven Bey yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi ben programın girişinde de belirttim. Biraz işte seçimi geride bıraktık. Avrupa basınına yansıyan birkaç haberi verdim ama esas Brüksel'deki havayı yani Türkiye'deki seçim sonuçları Brüksel koridorlarına nasıl yansıdı aslında sizden ayrıntılı dinlemek istiyoruz. Seçim sonuçları nasıl yorumlandı? Bundan sonraki süreç için ne gibi beklentiler var AB kulislerinde? Evet aslında seçim sonuçları her şeyden önce bu konuda bir sürpriz beklentisi yoktu Brüksel'de uzun süreden beri AKP'nin kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu Brüksel'de de. E, merak edilen ana konuyu da partilerin oy oranları arasındaki farkın az mı ya da çok mu olacağı oluşturuyordu. E, verilen mesajlarda da seçim sonrasında iki ana unsur dikkat çekici açıkçası. Bunlardan ilki işte Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir sayfa açma beklentisi olduğunu hissediyoruz. Bunu hem Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve e, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun ortak mesajlarından görüyoruz hem de Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın bu zekin mesajlarından ne şekilde hissediliyor. İkinci beklenti de e, Avrupa Birliği kurumlarının ortak ve ana beklentisi halinde önümüze geliyor ki o da Türk hükümetinin yeni bir anayasa hazırlama konusundaki söylemlerini hayata geçirmesi beklentisi. Yani bu iki alan e, mesajlardan öne çıkıyor tabii bundan sonrakin nasıl bir gidişat ne yönde olursa baktığımızda bu konuda da öncelikle anayasa ön plana çıkıyor tabii bu Avrupa Birliği'nin Brüksel'in beklentisi de iki ayaklı diyebiliriz bir tanesi hazırlanış süreciyle ilgili öbürde içerik süreciyle ilgili hazırlanış süreciyle ilgili olana bakacak olursak yeni anayasanın mümkün olduğu kadar kapsayıcı bir yaklaşım sergileyerek hazırlanması geniş tabanlı bir danışma süreci izlenmesi e, diyalog ve uzlaşı ruhuyla hareket edilmesi yönünde bir beklenti var hazırlanış yöntemiyle ilgili olarak. İçeriye baktığımızda zaten Avrupa Birliği'nin anayasa tanımı gayet açık Türkiye'den bekledi. E, mürüksel, modern, birey merkezli, etnik ve kültürel kimliklerden bağımsız her vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan nitelikte bir anayasa bekliyor. Tabii bir de klasik beklentiler var açıkçası ee, yıllardır değişmeyen mesela reformlarda iyice yavaşlandı dolayısıyla bunun bir hız hız verilmesi ve mev, mevcut uygulamalarında Avrupa Birliği uygulamalarına paralel hale getirilmesini bekliyor Avrupa Birliği özellikle de ifade özgürlüğü ve dini özgürlükler alanında e, adım beklentisi yüksek bir de tabii e, Kürt sorunu bütün e, boyutlarıyla ele alınması ve olmazsa olmaz olarak da Türk liman ve havalimanlarının Rum bandıralı gemi ve uçakları açılmasına öngören ek protokolde adım. Bunlar önümüzdeki kısa vadede Brüksel'le yapılacak temaslarda öne çıkacak unsurlar olarak görülüyor. Evet şimdi daha önce de söylemiştim aslında ben bir anlamda seçimlerin arkasına saklanılarak birçok önemli reform hayata geçirilmemişti. Şimdi artık hiçbir bahane kalmadı. Ee, bu anlamda anayasa tabi bir reform paketi olarak da görülebilir AB üyelik süreci açısından. Çünkü birçok önemli başlıkta değişiklik getirilmesi öngörüyor. Tabi dediğiniz gibi AB'nin beklentisi geniş tabanlı bir anayasa e, yapma süreci. E, şimdi siz aslında 98'den beri oradasınız. Bir sürü e, önemli e, tarihi dönemece orada içeriden aslında tanıklık ettiniz. E, şimdi Demin aslında haberini verdim ben Hırvatistan'ın Temmuz 2013'te üye olacağı bir anlamda kesinlik kazandı. Avrupa Komisyonu bu noktada yeşil ışık yandı, yaktı. Ee, Türkiye'de ise müzakere süreci e, tıkanmış vaziyette. Evet hani anayasa çalışmalarıyla bir miktar sürecin önü açılacaktır elbet ama. Ee, bu anlamda bir tıkanıklık var. Şimdi ben sizin e, içeride olduğunuz için belki daha e, farklı önerileriniz, farklı öngörüleriniz vardır diyerek soruyorum. Siz mevcut durumdan çıkış noktasını nerede görüyorsunuz? Allah işte, Her şeyden önce ilişkilerin bir analizini yapmak lazım. Çünkü ilişkilerin geldiği nokta e, yani solunum cihazıyla yürütülüyor desek yeridir. Yani iki tarafında yanlış adımlar nedeniyle giderek güven sorunu bir güvenilirlik sorunu giderek güven sorunu haline gelmeye başladı. Ee, dolayısıyla e, taraflar bir araya geldiğinde de e, açıkçası e, herkes ayrı telden çalıyor. Yani müzakere sürecine baktığımızda da zaten tablo açıkça ortada. E, 8 başlık ek protokol nedeniyle aslında 5 başlık Fransa'nın blokajında, 6 başlık Kıbrıs engeline takılmış durumda. Elde kalan 3 başlık var. Onları da biz açamıyoruz. Dolayısıyla e, bu işin yürümesi aslında müzakereliği başlıklarının açılmasına var. Yani müzakere sürecinde başlık açılması önemli. Bunun tersini söyleyenler de ya popülizm yapıyordur ya da bu işten anlamıyorlardır hı hı. Çünkü açıkçası lafla peynir gemisi yürümüyor burada. Üye olmak için müzakere sürecinde ilerlemelisiniz. Bunun da yolu ve somut göstergesi de başlık açmaktan geçiyor. Ee, dolayısıyla yani biz, siz açmazsanız biz açarız söylemi Brüksel'de pek işlemiyor açıkçası. Herkes bu alanda ilerleme sağlanmasını gösteriyor. Nasıl ilerleme sağlanabilir peki? Her iki tarafında ee, pozisyonlarını gözden geçirmesinde fayda var açıkçası. Çünkü e, her iki tarafında yanlışları var. İşte Avrupa Birliği, üye ülkelerin siyasi çıkarlarını ön plana geçirmesi nedeniyle e, bir takım sıkıntılar yaşıyor Türkiye ile ilişkilerde. Türkiye'de verdiği taahhütleri tutmakta zorlanıyor ve Avrupa Birliği'nin tutumunu e, bahane ediyor. Dolayısıyla bir gözden geçirme gerekiyor. Gözden geçirmeden sonra da e, o gözden geçirmeden çıkacak sonuçlar çerçevesinde Adım atılması gerekecek ve bu işin gerçekten üyelik hedefiyle yapılıp yapılmadığının bir tartışılması lazım. Her iki tarafta da çünkü Türkiye'de de bu konuda bir şüphe var açıkçası. Yani başbakanın mesela anayasa konusunda verdiği geçen günkü mesajları burada olumlu algılandı ama konuşmaya baktığınızda ben de izlemeye çalıştım ama benim görebildiğim kadarıyla Avrupa Birliği vurgusu yoktu içinde. Yani oysa anayasa küre... yapım sürecinde... Hayır. AB vurgusu yoktu. Hı hı. AB vurgusu genelde pek hissedilmedi yani. Öyle evet. çıkan bir vurgu değildi. Ama evet. 2002'ye dönüp baktığımızda bu hükümet temellerini Avrupa Birliği üyeliği ve süreci üzerine kurmuş bir hükümet. Dolayısıyla o, o noktadan gelinen aşamaya baktığımızda tam bir U dönüşü görülüyor neredeyse. Evet. Dolayısıyla her iki tarafında pozisyonunu gözden geçirip bunu iyi bir şekilde analiz edip biz bu işi yapmak istiyoruz ya da yapmak istemiyoruz noktasına getirmesi lazım. Çünkü gerçekten artık lafla sözle yürütülecek bir pozisyon kalmadı. Eylem gerekiyor. Eylem gerekiyor seçim sonrası dönemde. Ee... Tabii ki anayasa dediğimiz gibi önemli bir adım olacak ama belki de yeterli olmayacak. Siz tabii önemli röportajlar da gerçekleştiriyorsunuz. En son Orpo Komisyonu'nun genişlemeden ve komşuluk politikasından sorumlu üyeli Stefan Füle ile ilginç bir röportajınızı okumuştum milliyette. Orada bir nehir aslında analojisi var. Müzakere sürecinin geldiği noktada bir az, az, önümüzde bir nehir var. Fakat köprü nerede? Yani köprü hangisi? denilmişti. Şimdi bu aslında Füle de buna yanıt olarak bir sürü köprü gördüğünü ifade etmiş. Tamam ek protokolü söylüyor yani bunların şimdi biliyorsunuz siz hani evet Brüksel'de yaşayan bir gazetecisiniz Avrupalıların ne düşündüğünü farklı aslında Avrupa'da monolitik bir yapı değil elbette Hı -hı. farklı kesimlerin ne düşündüğünü çok iyi biliyorsunuz ama Türkiye'deki havayı da çekinceleri de biliyorsunuz o Stefan Füle'nin bahsettiği köprülerin aslında hayata geçirilme oranın yüzdesi nedir bu can çekişen ilişkide? O köprülerin hangisini seçileceği, o köprülerin üstüne çıktığımızda çöküp çökmeyeceği açıkçası her iki tarafında tutumuna bağlı. Yani Türkiye, mesela Fikülye göre en kısa yoldan bizi üyelik sürecinde ilerletecek köprü ek protokol köprüsü. Ama onu Türkiye'nin şu aşamada seçmesi ne kadar mümkün, ne kadar bu konuda radikal bir adım atabilecek mi, atamayacak mı, şu anki pozisyonunu değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Ona bakmak gerekecek. Aslında bu konuda bir taahhüt var. Yani Türkiye ek protokolü bir şekilde devreye sokulacak konusunda taahhüt var. İmzası belgelerde mevcut. Ama e, siyasi gerekçeler nedeniyle e, bu yapılamıyor. Yani Türkiye ile ilişkileri yürüten ana kurum olan komisyonda bir imsellik olduğunu söyleyebiliriz. Hem ek protokol konusunda hem de üyelik e, sürecine ivme kazandırılması konusunda. Özellikle de FÜL'e yeni bir momentum konusunda oldukça imser. Ben Fülenin tutumunu önemsiyorum çünkü hem müzakerelerin... Ve ilişkilerin genelindeki sıkıntıyı en iyi bilen isimlerden biri. Bir de yani mesela aramızda kredibilite sorunu var diyebilecek kadar da net konuşabiliyor. Ki bunu seçim öncesinde yaptı. O, o mesaj da önemliydi. Yani o aşamada bile böyle bir mesajı verebiliyor. Dolayısıyla e, sorunun farkında ve iyi niyetle yaklaşıyor olaya. Yani ilişkilere kısa sürede evime kazandırma isteği de var. Ama bu tarafların dediğim gibi de az önce de pozisyonlarını gözden geçirmesine ve bu gözden geçirmeden çıkacak sonuca bağlı olacak. Ben burada önemli olarak tarihi henüz kesin olmamakla birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'e yapacağı ziyaretin belirleyici olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet bu yakın bir tarihte olur mu sizce? Böyle bir ortak mektupta da Barozo ve Herman Van Rompuy'un ortak mektubunda da böyle bir çağrı vardı. Yakın zamanda gerçekleşir mi? Ya işte başbakanın programına bağlı olarak netleşecek ve tabi ilk ziyaretlerinden birine Avrupa Birliği'nden yapıp, yapıp, yapıp yapmak istemediğine bağlı olacak. Çünkü bu ziyaret aslında daha önce iki kez planlanmıştı. Birincisinde bu basın özgürlüğü vesaire gibi Avrupa Birliği komisyonunun sert çıkışları nedeniyle ertelendi. İkincisinde de seçime çok yaklaşıldığı için e, başbakanın programı el vermedi. Dolayısıyla e, Ağustos'ta da burası kapalı olacağına göre Gerçekleşirse ya Temmuz ayı içinde gerçekleşmesi mümkün ya da e, Ağustos Eylül sonrasında kat. Eylül içinde. Evet, evet. E, şimdi dediğiniz gibi aslında e, anayasa çok önemli bir adım olacak ama e, Avrupa Birliği'nin son dönemde bir sürü, özellikle Kopenhag siyasi kriterleri konusunda bir sürü eleştirileri de vardı Türkiye'ye yönelik. Basın özgürlüğü, dini özgürlükler, ifade özgürlüğü <gülüyor> anlamında. E, şimdi... E, hani Türkiye eğer anayasada bir uzlaşma kültürü sağlarsa bu çünkü uzlaşma vurgusu yapılıyor Avrupa Birliği geniş tabanlı uzlaşmaya dayalı bir anayasa yapım süreci beklentisi var. Bu gerçekleştirildiği takdirde bu diğer alanlarda ki aslında eleştiriler eksikliklerin giderilmesine yönelik bir adım beklentisi var mı ABD? Tabii anayasa kilit şimdi yani anayasayı temel yasa olarak değiştirdiğinizde onun otomatik olarak etkileceği bir sürü alan var. Dolayısıyla diğer temel hak ve özgürlüklerde eğer birey odaklı ve temel hak ve özgürlükleri Avrupa standartlarında kucaklayan bir anayasa yapılması halinde tabi bunun etkisi diğer yasalar üzerinde de geniş çaplı bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla AB'nin temel beklentisi de zaten bu yani ifade özgürlüğünden din özgürlüklere. Ve diğer bütün sorunlarda Avrupa standartlarına uygun bir e, yasa beklentisi var. Dolayısıyla o olduğunda e, otomatik olarak bu zincirleme etki yaratıp diğerlerinde de etkilecektir. Evet. E, şu Aslında şunu da belki vurgulamakta fayda var. E, anayasa değişikliği çok önemli bir süredir hafta ama 2002-2005 yılı arasında da aslında AB'ye uyum anlamında bir sürü anayasal değişiklik yapılmıştı. Ve bunu da aslında e, AKP ve CHP bir arada yapmıştı. Çok çok önemli konularda o zamanlar için yapılamaz denilen konularda önemli anayasal ve yasal değişiklikler. Hayata geçirilmişti. Belki bundan sonrası için de bu hep vurguluyoruz uzlaşmaya dayalı bir anayasa beklentisi. Belki de birçok e, sorunun e, çözümü olacak. Bir güncel konuya da değinmek istiyorum aslında. Şimdi bu Türkiye'de de bir AB tarafından bir jest beklentisi var açıkçası. Hı. Bunu biliyorsunuz. Özellikle vize konusunda. Evet. E, nasıl e, Brüksel'de hava? Evet yani söylediğiniz gibi vize konusu... E... Aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı temaslarda son birkaç aydır, hatta daha da öncesinden gidebiliriz, ilk sıraya oturttuğu başlık konumunda. Bunda da haklı çünkü Avrupa Birliği'nin son aldığı kararlarsa baktığımızda vize konusunda Türkiye'ye ciddi bir haksızlık yapıldığını net şekilde görüyoruz. Yani bunun hiçbir teknik açıklaması yok. Çünkü teknik anlamda Türkiye istenen her şeyi yaptı. Yani geri kabul anlaşmasını imzalama aşamasına getirme kadar her şeyi yaptı ama... Avrupa Birliği'nde birkaç ülkenin itirazı nedeniyle yine e, siyasi engellerle ve işte Türkler vize muafiyeti verirsek Avrupa'ya akın eder gibi böyle... Gibi asılsız tarih. bir korku sebebiyle. Evet, yani tarihi ve şey ne derler temelsiz bir e, korku dediğiniz gibi e, ön plana çıktı. Şu aşamada e, bu işlere bakan Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Cecilia Malmström e, Türkiye ile... Bu, aşam, bu başlıkta ilerleme sağlanmasını gerçekten istiyor ama e, Türkiye'nin de e, şu aşamada önüne sunulan belgeyle ilgili olarak yapabileceği fazla bir şey yok. Yani çünkü komisyon üye ülkeleri aşamıyor. Türkiye diğer ülkelere yaptığınızı bize niye yapmıyorsunuz? Bizden, bizim sadece beklentimiz bu diyor ve bu konuda da haklı. O konuda bir kitlenme var. Yani şu aşamada üye ülkelerden yani itirazı olan üye ülkeler pozisyonlarını değiştirmediği sürece... E, ...vize konusunda çok radikal bir adım beklentisi şu aşamada yok. Çok da imsar değilsiniz yani evet, o konuda. Evet. Belki Temmuz ayından itibaren yine Stefan Fülle açıklamıştı bir uyumlaştırma süreci başlayacak. Ama o tamamen farklı yani bizim beklentilerimizin çok gerisinde, çok kal gerisinde kalıyor. Yani, tabii evet. ki vatandaşların vize almadaki zorluklarını belli ölçüde hafifletecek ama sonuçta yine o istenen zaman zaman da abuk subuk olan bir sürü belge... Yani istenecek. Oradaki kolaylık şu, Almanya'nın istediği belgeyi Belçika'da istemek zorunda kalacak. Biliyorsunuz çünkü şu ana kadar genelde her ülke kendi kafasına göre belge istiyordu. Onları bir standartta oturtma çabasının ötesine çok fazla geçecek bir uygulama değil açıkçası. Evet. Ee... Peki şunu da söyleyeyim. Ee, şimdi Avrupa Birliği'ne de biraz bakalım aslında. Avrupa Birliği'nden bağımsız değerlendiremeyiz Türkiye'deki süreci. Ee, halen e, krizle boğuşuyor Avrupa Birliği. Ee, bir yandan da aslında e, Türkiye'nin mülteci krizi de yaşanıyor. Avrupa'da biliyorsunuz Schengen'in e, temelleri sorgulanıyor. E, mali kriz zaten e, her daim gündemde. E, siz o, orada yaşayan birisi olarak e, kısa sürede bu krizlerden çıkış yolunu görüyor musunuz? Evet yani Avrupa Birliği'nin yaşadığı ilk sorun değil tabii ama en ciddi biri. Ee, daha önceki krizlere baktığınızda genelde kurumsal nitelikli krizler yaşandığını görüyoruz. Sorunlar yani kağıt üzerinde kaldığı sürece Avrupa Birliği bunu hep bir şekilde çözüme ulaştırmayı başardı. Bunu Lizbon Antlaşması'nın kabul sürecinde de net şekilde gördük. Bu bu kez ise durum daha çok parayla ilgili olduğu için ve birlik ülke vatandaşlarını da birebir etkilediği için daha zor bir durum, daha zor bir durum söz konusu. Ee, Avrupa Birliği'nin bir yalpalama sürecinde olduğunu söylemek de mümkün. Yani bunu hem ekonomik hem de diğer başlıklar açısından geçerli olduğunu da söyleyebiliriz. Ve etkileri farklı oluyor. Mesela bazı ülkelerdeki ekonomik sorunlar Avrupa Birliği içindeki milliyetçi duyguları da körüklüyor. Yani bunun Finlandiya'ya baktığınızda e, yükselen gerçek Finlandiyalılar diye bir parti var. Yani sonuçta normalde güç kazanmayacak bir parti e, hükümete ortak olma aşamasına gelecek kadar güç kazanıyor. Yani Avrupa Birliği içindeki milliyetçi duygular her ülkede biraz kabarmış durumda ve bildiğiniz gibi Avrupa Birliği de milliyetçiliği kaldırmayacak bir yapı üzerine oturuyor. Yani bu da ek sorun yaratmış durumda açıkçası. Yine ek sorun olarak ekonomiye odaklanmanın işte dediğiniz gibi serbest dolaşımdan e, genişlemeye kadar pek çok önemli konu başlığını geri plana gitmiş olduğu da bir gerçek. Ama ben yine de yani zor zor olmakla birlikte Avrupa Birliği'nin bu çalkantılı dönemi de atlatıp yoluna devam edeceğini düşünüyorum çünkü e, yani. İyi kurulmuş bir proje. Ee, tabi burada önemli olan e, mevcut krizlerin yönetiminin iyi şekilde yapılması. Evet. E, Türkiye açısından o zaman e, son olarak sizden seçim sonrası döneme dair e, temennilerinizi alayım. Öyle diyeyim. Temenni alalım. Evet. İyimser bir notta bitirelim. Temenni, tabi temennimiz e, Brüksel'de yaşayan ve bu işle profesyonel olarak ilgilenen biri olarak e, yeni hükümetin Avrupa Birliği ilişkileri konusunda yeni bir kararlılık ve enerjiyle e, uzun süredir rafa kaldırılmış gözüktüğü Avrupa Birliği dosyasını tekrar masaya getirip gerekli adımları atmaya başlaması diyelim. Evet. Peki çok teşekkürler Güven Özalp bugün bizimle birlikteydi. Sağ olun. Evet Hayat Hacileri dinleyicileri program konuğumuz bu hafta Güven Özalp'de bize Brüksel'de seçim sonuçlarının yansımalarını, birliğin içinde bulunduğu durumu... Ve bundan sonra neler olup neler bitebileceğine dair izlenimlerini, beklentilerini ve son olarak da temennilerini paylaştı. Artık programın sonuna geldik ama dediğimiz gibi bu Türkiye-AB ilişkileri açısını bir kenara bırakırsak aslında Türkiye açısından her şeyden önce adına ne dersek diyelim, demokrasi açısından çok önemli anayasa aslında öncelikli konu olmayı sürdürüyor. Bunu da Geniş katılıma dayalı, sivil toplumunda aktif bir şekilde yer aldığı, farklı görüşlerin, farklı kesimlerin katkı sağlayabildiği yeni bir anayasa temennisi var. Bu sadece AB uyum vesaire değil bir sürü başka konuda da çok olumlu aslında etkileri olabilecek bir gelişme olacak. Eminim Avrupa Birliği tarafından da süreç yakından izlenecek ve aslında bu yeni dönemde diyelim neler olup bittiğini göreceğiz. Aslında Güven Özalp'in temennisine katılmamak mümkün değil. Geçen programda da Profesör Ayşe Kadıoğlu ile birlikte yaşam üzerine konuşmuştuk. Bir sürü aslında sorunun çözümü yeni anayasadan geçiyor olabilir diyerek bu haftaki programımızı da kapatalım. Haftaya görüşmek dileğiyle.